Merhaba, Greenpeace genetiği değiştirmiş organizmalar yani geydolar konusunda bağımsız bir araştırma kuruluşuna şimdiye kadar Türkiye'de yapılmış en kapsamlı kamuoyu araştırmasını yaptırdı. Halkın geydolar konusundaki tavır ve görüşlerini ortaya koyan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. 42 ilde toplam 4860 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre Türkiye'de halkın %82'si GDO'nun ne olduğu hakkında yeterli bilgiye sahip. GDO'nun ister hayvan yemi ister insan gıdası olarak ülkeye girmemesi gerektiği konusunda hem fikir olan katılımcıların %83'ü GDO'lu olduğunu bildikleri ürünü asla almayacaklarını söyledi. Araştırmaya göre halkın %83'ü bir ürünün içinde GDO olduğunu bilirse o ürünü almayacağını belirtiyor. Ayrıca firmanın GDO ithalatı için başvuru yapmasının bile tüketiciler nezdinde marka değerini yok ediyor. Diğer dikkat çeken halkın GDO'lu yemle beslenmiş hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta gibi ürünlerin bu durumu ifade edecek şekilde etiketlenmesi talebi. Araştırma ortaya koyuyor ki her ne kadar halkımızın büyük çoğunluğu Tarım Bakanlığı'nın yeterli denetim yaptığına inanması da GDO'lu yemle beslenmiş hayvanların ürünlerinin GEDO'lu olarak etiketlenmesini istemesi. Bu etiketleme yapılırsa, halkın Tarım Bakanı Mehdi Eker'in gıda güvenliği konusundaki samimiyetini ise inancı ciddi şekilde artacak. Evet, Gezegenin Geleceği programına benzer bir proje hayata geçiyor. Günlük olmasa da haftalık olarak Medya Takip Merkezi ve Greenpeace işbirliğinde oluşturulan Çevre Gündemi çevre haberlerini derliyor. Çevre gündemi hafta boyunca çevreyle ilgili medyada ön plana çıkan haberlerden seçilerek özet bir rapor şeklinde hazırlanıyor. Doğaya ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan bu çalışmada her hafta iklim değişikliğinden Geydoğu'ya, hava kirliliğinden zehirli atıklara pek çok konuyla ilgili haberlere dikkatlere sunuyor. 1800 e aşkın gazete ve derginin taranarak çevreyle ilgili haberlerin ayrıştırılması sonucu hazırlanan özel rapor çevreye duyarlılığa katkı sağlamayı amaçlıyor. Çevre mücadelesi ve doğal varlıkların korunması için halk mücadeleleri bütün dünyada sürüyor. Peru'nun Jalendin kentinde bir altın madeninin açılmasını protesto eden göstericilerin belediye binasına saldırması üzerine başlayan çatışmalarda ölenlerin sayısı dörde yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Newmont Mining şirketinin büyük hissedarı olduğu 4.8 milyar dolar değerindeki Konga altın madeninin açılması projesi, Peru hükümetinin en büyük yatırımını oluşturuyor. Bölge halkı su rezervlerine zarar vereceği iddiasıyla altın madeninin açılmasına karşı çıkıyor. Ukrayna'nın Zaporozh bölgesindeki zaporoj nükleer santralinin birinci reaktörünün bakım için kapatıldığı belirledi. Ukrayna'da bulunan toplam 15 nükleer santralden şu anda 11'i faaliyet gösteriyor, 4'ü kapalı, Ukrayna Milli Nükleer Enerji Şirketi Energo Atom'dan yapılan açıklamada Zaporozh Nükleer Santrali'nin 6. reaktöründe 44 gündür bakımdan geçtiği belirtildi. Çernobil faciasına rağmen elektrik üretiminin yaklaşık yarısını nükleer enerjiden sağlayan ülkede yaşananlar nükleer enerjinin ne kadar güvenilmez olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Merkezi enerji sistemleri merkezi sorunları neden olduğundan enerji güvenliği de tehlikeye giriyor. Doğu Akdeniz'de yer alan çevre örgütlerinin katılımıyla Mersin'de gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Çevre Örgütleri toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede Akkuyu'da yapılmak istenen nükleer santral, Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de yapılmak istenen termik santraller ve HES'ler konusunda mücadele kararlılığı yinelendi. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Sözcüsü Profesör Dr. Figen Doran, nükleer teknolojinin çöp teknolojisi olduğunu belirterek, ''Nükleer güvensizdir, dışa bağımlıdır.'' Pahalıdır, üstelik atık sorununu halledemediği için ileri derecede kirleticidir. Çet süreci tamamlanmadan Akkuyu'da yapılmakta olan zemin etüt çalışmaları ise hukuk dışıdır. Bu konuda suç duyurusu yapılmıştır. Yüz binlerce imza toplanmış, bölge halkının bu konudaki isteksizliği Başbakanlığa ve ilgili yetkililere gönderilerek dile getirilmiştir ifadesi kullanıldı. 7 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında Akkuyu'da nükleer santral karşıtı bir çadır kampı kurulacağının altını çizen Doran, bu kampa tüm vatandaşları davet etti. İki Türkiye'li mühendis %95 yerli tasarım bir dikey rüzgar türbinini icat etti. Icon Wind Energy adı verilen rüzgar türbünü maliyetini garantili bir şekilde en fazla 5 yılda çıkarıyor ve daha sonra enerjiyi neredeyse bedavaya getiriyor. Üstelik benzerlerine göre %50 daha fazla verim sağlıyor. Oldukça pratik kullanımlı ürün yere, açık araziye, çatıya, binaların üzerine... Aşırı rüzgarlı alanlar gibi her yerde kurulabiliyor. Üstelik dişli sistem yapısı olmadığı için iki yılda sadece bir kez servis yeterli. Zemine yakın yapısı nedeniyle servisler hem hızlı hem kolay hem de ucuz sağlanabiliyor. Üretilen türbinler, üstelik sadece 1-2 saat içerisinde kurulabiliyor. Sessiz çalıştığı için insanlar ve hayvanları da rahatsız etmiyor. Umarım bu teknoloji yaygın bir biçimde kurulur ve yerel elektrik ihtiyaçları karşılanır. Nükleersiz ama bol rüzgarlı, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.